Yolculuklarda arabadan inme imkanı olmadığı ve vaktin geçme tehlikesi olduğu zaman araç içinde oturarak namaz kıldığımızda o namaz kabul olur mu? Yoksa gideceğimiz yere vardıktan sonra kılmış olduğumuz namazı tekrar iade etmemiz gerekir mi? Resulullah Aleyhisselam'ın uygulaması olarak şu anlatılır hadis kitaplarında. Resulullah Aleyhisselam'ın mesela deve üzerinde, binek üzerinde seyahat esnasında e, binekten inmeden nafile namazlarını kıldığı ancak farz namazları kılmak için e, yere indiği kıbleye yönelmek suretiyle namazını kıldığı hadis kitaplarımızda açıkça beyan edilmektedir. E, burada dikkat edilirse farz ve nafile ayrımı yapıldı. Nafile namazlar. Ee, zaruret olsun veya olmasın e, bir binek üzerinde yahut binit üzerinde hı hı. kılınabiliyor. Ha kıbleye yönelmeye çalışırsınız ama o da mümkün değilse e, binitiniz devam ettiği sürece nafile ibadeti yapabiliyorsunuz. E, bundan hareketle e, günümüzde artık e, binek, binit e, vasıtalar hem değişik açıdan yer alıyor hem de e çeşitlendi. Ne evet. var? Uçak var, e, gemide seyahat yapabilirsiniz, trende olabilir, otobüs olabilir, takside yolculuk yapabilirsiniz. Evet. Yani hayvanla, binitle artık yolculuk yapma günümüzde Yok. çok yaygın değil. E, peki bunu günümüze nasıl aktarabiliriz? Resulullah Aleyhisselam'ın o uygulaması nasıl e, günümüze aktarılabilir? İşte bu içtihadi bir mesele olarak elimize geliyor. Diyelim gemide yolculuk yapıyordunuz, eğer olağanüstü bir durum yoksa ev gibidir geminiz orada kıbleye yönelir, ayakta namazlarınızı kılarsınız. Ruku, secde normal yapılır ancak öyle bir yolculuk ki dalgadan geçilemiyor, namaz kılmanız lazım, ayakta durmanız mümkün değil. Ne yaparsınız kıbleye yönelir yine oturarak. Eğer secde edebiliyorsanız, secde ederek namazlarınızı kılabilirsiniz. Uçakta namaz kılacaksınız, uçakta ayakta durmanız mümkün değil. Otobüs de ayakta durabilir misiniz? O da mümkün değil. Yani bunlar sizin emrinizde olan araçlar değil. Evet. Yapacağınız şey şu olmalı, yani imkanınız ölçüsünde kıbleye yöneleceksiniz. Ayakta duramazsınız dedik ki öyledir. Ee, oturarak ima ile namazınızı kılarsınız. Ha mümkün mertebede e, uçağın dönüş istikametine göre e, kıbleye yönelmeye gayret edersiniz. Ama e, imkanınız yoksa o e, kıbleye tam yönelmemeniz namazların sıhhatini mani teşkil etmez. Peki e, kendi arabanızla yolculuk yapıyorsunuz diyelim. Taksiniz var. Hı hı bununla efendim hem yolculuk yapayım hem namaz kılayım olmaz. Bir kenara çekeceksiniz. Mutlaka farz namazları usulüne göre kıbleye yönelmek suretiyle kılacaksınız. Peki bir de otobüsle yolculuk yaptığımızı düşünelim. Arzu edilen şudur. Seyahat ajantaları aslında namaz vakitlerine uygun durmalı ve Müslümanların bu ibadeti vaktinde usulüne uygun yapmalarını temin etmeli. Bu bizim arzumuzdur ancak günümüzde maalesef böyle uygulama söz konusu değil. E yapılacak nedir? Otobüstesiniz. Mola verilecek yere gittiğinizde o namazı vaktinde ve usulüne uygun olarak kılma imkanınız varsa namazı tecil edin, tehir edin. Hı hı. E oraya gittiğinizde normal şekliyle mescitte namazınızı kılın. Ancak öyle bir yolculuk ki siz arabadasınız, arabadayken vakit geçiyor. Yapacağınız şey mümkün mertebe kıbleye yönelmek, ayakta duramayacağınız için oturarak ve ima ile o namazı kılacaksınız. Peki bu namazı mola yerine vaktinde ulaşamayacağınızdan dolayı kıldınız. Mola yerine gittiğinizde tekrar bu namazı iade etmeniz gerekmiyor. Özetle şunu diyelim, ya otobüstesiniz, mola verilecek yere ulaştığınızda vakit henüz var ve namaz kılabilecekseniz, mola da ona uygun verilecekse ki bazı otobüsler 5 dakika duruyor, 5 dakikada abdest mi alacaksınız, namaz mı kılınacak yani bu mümkün değil. Hadi 10 dakika olsun bu dahi çok zor, çok seri olmanız lazım abdeste olacaksınız. Ve hemen kısaca farzını iki rekat olarak, dört rekatlı namazların kılmak suretiyle arabanıza yetişmeye çalışacaksınız. Bu herkes için mümkün olmayabilir. Mesela dün bizim başımıza geldi. E, namaz vakti girmek üzere, on dakika mola verildi. E, bir hanımefendi namaz kılmak istiyor ama çok zorlandı. Hadi biz kıldık diyelim. Böyle durumlarda e, imkan ölçüsünde tamam, Mola verilsin, namazınızı en azından farz ile kılın ve arabanıza yetişin. Ama yetişemeyeceksiniz ve vaktiniz geçecekse o namazı ima ile otobüsünüzde mümkün mertebe kıbleye dönmek suretiyle kılacaksınız. Evet.